Radyo tiyatrosu Müzik Gece Yollarda Müzik Yazan Renato Lelli Çeviren, uygulayan ve reji, Zihni Küçümen. Efekt, Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, Valerio Toron Karacaoğlu, Ses Güler Alış, Lucia Nedret Güvenç, Morizio Burçin Oraloğlu, Mario Güven Şengil, Cinzi Metin Çoban. Gigante, kayhan Yıldızoğlu. Alo, buyurun. Avukat varlar yoo. Evet. Üstad rahatsız ettim. Ben Cinsi. Ah bir dakika, bir dakika, şu radyoyu kapatayım. Evet. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama bilirim dosyalarınızdan ayrılıp yatamazsınız bir türlü. Ya ya rahatsız etmiş falan değilsin. Ne var söyle bakayım. Bugün bizim duruşma tıpkı tahmin ettiğiniz gibi geçti. Cinayet kurbanı kendi halinde iyi yürekli bir adammış. Yani öyle karşı tarafın ileri sürdüğü gibi siyasi bir cinayet falan değil. Hele kendini savunma hiç değil. Belliydi parası için öldürüldü. Ya, boşuna barok kralı dememişler efendimize. <gülüyor> Neyse başka? <gülüyor> Savunmayı hazırladım eve dönüyorum. Ha, bak sonuna kadar direnmeyi unutma. <gülüyor> ee, karşı taraf birkaç yıl hapisle işi kurtarmak isterse bırakma. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, bir de öteki iş için gene istihar edecektim. Hiç etme. Daha başından kaybedilmiş bir dava o. Ama siz alsaydınız. <gülüyor> Kaç kere söyledim cinsi. Ee, öyle anadan cani herifler savunamam ben. Adamlar milyon döküyor. Hem de beraat için filan değil. Kellelerini kurtarsınlar yetermiş. İyi geceler cinzeyim. İyi geceler. Hı, i̇şte buyurun. Gene koridorun elektriğini açık bırakmışlar. Sen bir kenara birkaç kuruş koyacağım diye çırpın dur. Donanma gibi her tarafta açık bırakılmış lambalar. Küçük beyin smokini, cep harçlığı... Hanfendinin gece elbiseleri... ...ıvırı zıvırı. İhtiyarlattılar oğlum Valerio senin. Ama oğlan da haklı. Genç. Eğlenmek hakkı tabii. Karın da hep eve kapanıp kalacak değil. O da eş dost yüzü görmek ister. yarım olmuş. Olsun. O da benim gibi çalışıyordur hala. Hmm? Tuhaf. Bu saatte. Ah, karıcığım. Şu resmindeki gibi o tatlı gülüşlerin nerede artık? Yirmi yıl önce ne güzeldin. Gene döylesin ya. Şu çiçekler de güzel ama... Pahalı. Çiçek sizde duramaz. Hep israf, hep israf. Buyurun. Avukat Gigante. İyi geceler Gigante. Ben Valerio. Oh. İnan ki ben de şimdi seni düşünüyordum. Telefon edecektim. Sonra belki yapmışsındır diye vazgeçtim. Haberim var mı? Olmaz mı? Milletvekilimiz akşamüstü telefon etti. Sevinçinden ağzı kulaklarına varıyordu. <gülüyor> Onun sevinci <gülüyor> benimkinin yanında ne ki? Gece kondularından atılan zavallıları polise karşı gelmek suçundan savunurken... ...benim sevincim içtendir, karşılıksızdır. Oysa seçim yatırımında toplayacağı oyların hesabıyla seviniyor. Ama bir kuruş kazanamayacaksın. Hakka ve adalete hizmet en büyük kazançtır dostum. Milletvekili seni yetiştirmen olduğum için bana telefon Senin alçak gönüllüyle ediyor. Demek bildiğim bir şey için boşuna açmışım telefonu sana. Hı. Bu gece hiç şansım yok anlaşılan. Eee, karın nasıl iyi mi? E. ...seninkiyle beraber konsere gittiler ya. Aaa öyle <gülüyor> Ben de ne aptalım? Oğlum da danslı bir partiye gitti. Bana gelince bildiğin gibi odamda dosyalarımla arkadaşlık ediyorum. Ben de öyle. Ne yaparsın hayat? Ee, yarın sana o dosya için uğrarım. Ben de şimdi onu inceliyordum. Bırak şimdi yorgulsundur. Ee, yorgun değil de biraz sinirliyim. Ee, dinle bak. Üzerinde duracağım noktalar şunlar. Ee, davacının ifadeleri çelişiklik dolu. Üç noktada söyledikleri birbirini tutmuyor. ...Yargıç bu mantıksız ifadeler karşısında gerçek bir kanıt bulup çıkaramaz. Vicdanı da beraat kararı verir. Aldatılmış bir zavallıyı beraat ettirmiş olur. Teşekkürler Valerio. <Gülüyor> Bakalım sana bu minnet borçlarımı nasıl ödeyeceğim. Borç, morç yok. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Kim o? Lucia sen misin? Sen misin Maurizio? Lucia! Ben... Yorgunluktan bittim, sıkıntıdan da patladım Güzel değil miydi konser? Berbattı Eğer programı bilseydim gider miydim? Üstelik Lelya'da şansıyla kavgaya tutuşmaz mı? O daracık locada Müzik mi dinledim? Kavga mı Allah bilir? Tuğla'nın arabası da yolda bozulu E hadi bakalım tabana kuvvet Şu lanet olası ayakkabılarda bir sıktı bir sıktı ki Sen anlayacağız zehir oldu gecem Morizya döndü mü? Sanmıyorum. E, duymadın mı? Duymadım. Ölse dönmemiş. Niçin sanmıyorum dedim? Oh, ne kadar sinirlisin Lucia. Gel, gel de sana iyi bir haber vereyim. Bir be. dakika gel. şu kürkü çıkarayım da. Eğer hala buna kürk denebilirse tabii. Nereye gidiyorsun? Moriz'in odasına bakayım gelmiş mi? E, gelmedi dedim ya sana. Epekemin değildin. Önce şu yaktığın lambaları söndür. Her geçtiğin yerde bir ışık yakıp bırakıyorsun. Moriz. Korkunluktan yukarı kadar çıkamayacağım. Maurizio! Boşuna nefes tüketme! Benim dışımda her şeyle ilgileniyorsun. Ne gibi mesela? Nasıl giyindiğime dikkat bile etmiyorsun da tutmuş nefes tüketmemle ilgileniyorsun. Söyle, nasıl kılı? Nasıl mı? <gülüyor> İyi, işte. İyi işte. Senin için zaten ne giysem bir. E çıkarken memnundum kılığın. Çıkarken başka. Karşılaştırma yapacak kimse yoktu. Öbürlerinin giydiklerini bir görseydin. Yeni zengin gösterişli, olağanüstü şeyler. Hele o yetiştirdiğin avukatın karısınkiler. Hoo! Bayan mi? Ha, Az önce kocasıyla konuştum telefonda. Konuyu değiştirme. Sana belki kırk kere söyledim. Bayan Giganti evlendiği zaman da zengindi şekerim. Hey neyse. İyiciğim bakıp görmek istiyorsan böyle eve kapanmamalısın. Hepsi de benden iyi giyinmişti. Romanın en önemli, en büyük avukatının karısı olan benden. Öyle <gülüyor> mi? Kendimi çok gülünç hissettim. Sakın bana yaşına başına bak. boyunca oğlum var falan demeye kalkışma. Yok canım bir şey dediğim yok. Şuna bak. Bir kürk ki pastaki diye yere serebilirsin ancak. Aa ya ya. O kadar de değil. Senden kaç kere bir saten ayakkabı istedim. Canım ayakkabım yok diyemezsin herhalde. 5 10 çift. Peki otomobil ne oldu? Hep başkalarının arabasına binip onların keyfi nereye isterse oraya gideceksin. Araba alınacak. Evet, herkes helikopter aldığı vakit. ...hele mücevherlerinden hiç söz açmayalım... ...o kadar küçük, o kadar modası geçmiş şeyler ki... takmaya utanıyorum. Hani mücevherlerin seni pek ilgilendirmediğini söylerdin? Fikir değiştirdim işte. İnan bana Valerio, cidden inan... ...şu benimkine hayat denmez. Farkında değilsin galiba Luccia. Bir süredir sen... He? ...farkında mısın yoksa? Evet. Bir süredir değiştim. Peki nasıl açıklayabilirsin? Senin bunu? tahmin ettiğin gibi. Ben anlayamıyorum. Ben de elimde değil. Müthiş bozuk sinirlerim. Üstelik de haksızlık ediyorsun. Belki ama sen de zıttıma gitme. E, gitmemeye çalışıyorum. E kabul et ki elin sıkı biraz. <gülüyor> buyurun işte buyurun gene aynı hikaye. Pintisin pinti. yaratılışı mı öyle? Pinti mi yoo bu kadar abartma koşmuş bir şey değilim. Bir yerde değil. odurtulan küçücük bir ışığa bile kızıyorsun. Söndür söndür bu gidişle aşkımı bile söndüreceksin. Aa, saçmalama rica ederim. Ötekiler gibi işini uyduramadıktan, düvenine bakamadıktan sonra ünlü bir avukat olmuşsun. Ne çıkar? Hepsinden daha zengin olabilirdin. İyilik iyilik, yalnız iyilik. Rahip olup Vatikan'a gitseydim bari. Bu gece aklın başında değil senin. Evvelce karanlıktan hoşlanırdın. Şimdi içimi karartıyor. Uzaktan da mı? Nasıl yani? Evden çıkarken bile elektrikleri açık bırakıyorsun. Olabilir çünkü aklın başka yerde. Nerede mesela? Düşünmek istemiyorum bunu. Ona da ben kafa patlatayım ölüm. neyse. neyse. ...sana vereceğim iyi haberleri dinlemek ister miydin? Dinliyorum. Herhalde duymaya alıştığım haberlerden farklı değildir. Ya, öyle demek. Peki. Yalnız daha önce Morizio hala partide mi? Bir telefon edip sorayım. Bu saatlere kadar dışarıda kalmasına alışık değilim. Nasıl istersen. E, ha, yalnız dikkatli konuş. Dikkatli konuş da oğlana alaya almasınlar. Delikanlıları bilirsin. Bir genç kız olsaydı alardım ama o bir delikanlı. Evet yakışık almaz. Hayret! İlk kez oğlunla ilgilendiğini görüyorum. Biraz... Kafamı kaşıyacak vakit bulduğum zamanlar. Hadi söyle bakalım neymiş o önemli haberin. Söyle de gidip soyunayım. Önemli evet önemli Lucia. Ama ne yazık ki senin hoşuna gidecek cinsten değil. Yoksa bana söz verdiğin yolculuk suya mı düştü? Yok yo, suya düşmedi. Sadece ertelendi. Hey, benim için hepsi aynı. Özür dilerim ama şu elbiseyi çıkarayım. İstersen yatabilirsin de yarın anlatırım. Benim de çalışmam gerek biraz. Yani çeneni kapat demek istiyorsun anlıyorum. Büroda çalışırsın, evde çalışırsın, gece çalışırsın, gündüz çalışırsın. Keyfimden değil mi? Keyfimden. Eğlenmek için kalkıyorum sabahın yedisinde. Eğlenmek için çalışıyorum gece birlere, ikilere kadar. Sırf eğlenmek için yazıyorum, çiziyorum, yıpranıyorum demek. Öyle anlar oluyor ki sana katlanmakta güçlük çekiyorum Lucia. Bu kadar çalışıp didinmenin karşılığı duyduğum bir sevinci anlatacaktım sana. Ama ne gezer? Gene sinirlerin üstünde. Nedenini bilmiyorum. Şimşekleri üstüme çekmemek için bilmekte istemiyorum. Benim sinirlerim sağlam mı sanıyorsun sen? Ama tutuyorum işte kendimi. İyi bir haberi bile veremedikten sonra insan karısına... Valerio! Böyle değildin sen. Bir duyan olsa hep böyle didiştiğimizi sanır. Bir süredir böyleyiz. Huzur kalmadı ki bu evde. Barok kralına bak. Evinde bir budaladan farksız. Zaten böyledir hep. Sıra olmayanların özel hayatları metelik etmez. <gülüyor> Eskiden hizmetçiler yatağı açıp hazırlardı. O günler bir masal oldu. Morizyoda da nerede kaldı acaba? Valerio. Valerio, bağışla beni. Ne söylediğimi bilmiyorum. bir insan değilim ama... ...Aklından geçse de bana katlanmadığını söyleme sakın. Belki hak ettim bunu ama... ...Yüzüme karşı söylemene dayanamıyorum. Hadi, hadi, peki. Sakin ol artık. Bundan daha güzel bir evi ne yapayım? Elbiselerim... Onlar da güzel, ötesi can sağlığı. Beş on yıl öncesini düşünüyorum da. <gülüyor> Meteliksiz, müşterisiz, küçük bir avukattım değil mi? Yoksul bir cahille evlenmiş, yoksul bir bilgindim. Ya, ya, cahil deme o, bal, kendine. O, bal gibi cahildim, Kendimi bilmezdim de. Hadi hadi. Sen de çalışmayı bırak artık. <gülüyor> Nasıl olsa Morizio dönmeden uyuyamayız. O da sabahlayacak değil ya. Bak, bugün çok önemli bir adam bana telefon etti. Yılın en önemli olayının kahramanını savunmamı istedim. Tabii öyle büyük bir para yok işin ucunda <gülüyor> Çok az desene sen şunu. Cinayetle son bulan büyük bir sosyete rezaleti Dosyayı inceledim Karma karışık bir şey Sanığın suçsuz olduğunu anladım ama her şey ona karşı Karşı taraf para gücüyle adamı ipe göndermek istiyor Aslında suçlu başkası Zengin ve önlü biri Gel gelelim cinayeti bu fukaraya yüklemek istiyorlar Ona öyle bir savunma yapacağım ki Hadi başarı dileğiyle Tüm başarılar gönlünce olsun O yolculuk tasarımız niye ilgilendirmiyor seni artık? Çünkü Morizio'yu evde yalnız bırakmak istemiyorum Aa, Hani annene bırakacaktık onu Olmaz Canım Anlamıyorum 19 yaşında koskoca delikanlı Gözüm arkada kalır Seni üzen bu muydu Evet <gülüyor> Kabak benim başıma patladı oysa Demek saten ayakkabılar yeni elbiseler Araba falan sadece bahaneydi e, Büyütüyorum belki ama Oğlumuzun dertlerinden soğuması O durgun düşünceli halleri Hoşuma gitmiyor Ben de fark ettim ama işlerden başıma alıkta onu şöyle karşıma oturtup konuşamadım Konuşmalıydım oysa Geçen yıl sınıfta kaldı Bir yıl bekledi Bu bir yılda oturup bir şeyle uğraştığını görmedim Öyle aylak kaylak dolaşıyor Konuşmalıydım onunla Peki üstüne var mı? Ben sen ilgileniyorsun diye bırakıverdim e Ben de sana bırakmıştım Ona gereğinden çok para vermekle iyi etmiyoruz Senin ve benim verdiklerimizi toplasak Gene hiçbir şey tutmaz Simokin ayakkabı gömlek kravat Onlara hesap katmıyorsun e, ama Simokin lazımdı ...arkadaşları sık sık parti veriyor... ...çocukcağız gidemiyordu da eve kapanacak değil ya... ...her yıl yazlığa gidiyor ...olsun kanı kaynıyor onun şimdi... ...canım biz de delikanlıydık ama... ...büyüklerimizin başına ağrıtmazdık ki... ...şimdikilerin hepsi odun kafalı... ...demorizyon ne yapıyor ki... ...adam olmayan niyeti yok... ...ona iyi bir ders vermeli... ...gördün mü seninle konuşmaya gelmiyor... ...sen de durmadan şımartıyorsun onu... ...öylese bana yardım et ama öyle şiddet kullanmadan... ...yardımı gerektirecek bir şey mi var yani ortada... ...pek yok ama... Ee? Geçen gün dolabını karıştırıyordum onun... ...ne aradığımı bilmeden bir şeyler arıyordum... ...işte öyle bir önsevi, bir kuruntu... Ee? ...bir defter geçti elime, ...üstünde garip bir yolculuk yazılıydı... Bunun ne olduğunu sormadın mı ona? Hayır, daha sonra da bir harita buldum... ...buldum bazı yerleri böyle kalemle işaretlenmişti... <gülüyor> Demek ders çalışmaya başlamış... Evet, benim de ilk aklıma gelen bu oldu... Ama... ...çocuğumuzun yüzünden birbirimizi fena kırdık Lucia... ...bu konuya dönmek istemiyorum... ...yalnız bak şunu hatırlatayım ki aramızda bir anlaşma vardı... Oğlumuzun eğitim ve öğretimiyle sen uğraşacaktın. Ancak büyük bir güçlükle karşılaşırsan işi bana devredecektin. Söyle bakalım, böyle bir şey mi oldu? Yoo olmadı olmadı. Senin de çalışmandan alı koydum. Gidip bakayım bakalım sokak kapısı sürgülü olmasın. Uyur kalırsak duymayız belki kapıyı. Sen otur ben bakarım. Mutfağa da bir göz at istersen. Bakalım anahtarı almış mı. Bazen unutur. O kadar dalgın olduk ki çivi dersliydi. Alırım bakarım. Ben süt içeceğim, sen de ister misin? Hayır, teşekkür ederim! Valerde ailesi mi? Ben Lucia Rossello, Morizio'nun annesiyim. Evet, bir emriniz mi var? <gülüyor> Özür dilerim, ee, sadece parti dağıldı mı diye soracaktım. Çok geç oldu da biraz endişelendim. Ama oğlum hala oradaysa mesele yok tabii. Parti henüz gelmedi madem, yalnız e, oğlunuz... Ne olmuş oğluma? E, onu bekliyorduk demek istiyordum, fakat gelmedi. Gelmedi mi? Evet madem. Oh, nasıl olur? E, bilemeyeceğim. <gülüyor> Haklısınız. Belki bana söyledi de unuttum ya da yanlış anladım özür dilerim Rica geceler. iyi geceler <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Telefon etmek için mi beni gönderdin Ay, Sen miydin Şu yazımı bitireyim dedim Savunma mı hazırlıyorsun gene Hayır yarın öğleden sonra Yargıtay başkanı şerefine Baro adına yapacağım konuşmayı hazırlıyordum Doğrusunu söyleyeyim ne yazdığımı ben de bilmiyorum Niye Neyimi Bilmiyorum Neyse Kapı sürgülü değil da anahtarları almış Valerio e, Dün sabah onun ceketlerinden birinde bir tabanca buldum Hı. Akşam baktım yoktu Bu sabahta gömleklerinin bulunduğu bir çekmecede gördüm aynı tabancayı Bu akşam o çıkar çıkmaz tekrar baktım tabanca yine yoktu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Canım meraklanma işte burada tabancam o Kim? Yo, hayır o değil Valerio o daha küçük bir tabancaydı e, Oyuncak olmasın sever böyle şeyleri Hatta bir Oyuncak tane... değildi He, dolu muydu acaba? Bilmiyorum. Canım bunu şimdi mi söylerler? Buluyorsun, kaybediyorsun, tekrar buluyorsun da haber bile vermiyorsun bana. Ya bir kaza yaparsa, birini ya da kendini yaralarsa... ...gördün de niye almadın? Ne olur öfkelenme hemen. Hiç değişmiyorsun, hiç değişmiyorsun. Ben öfkeleneyim de isterse dünya yıkılsın. Valardilerin telefon numarası kaçtı söyle evet, bana Ben telefon ettim çünkü sana bıraksaydım Öfkeden ortalığı ayağa kaldırırdın Ne dediler Hiç e, madame Valardi ile konuştum Dans etmişler eğlenmişler şimdi yoldalarmış Umarım izin verirsin de yarın sorarım O tabanca neymiş bakalım Niye ikide bir onu yanına alıp çıkarmış Sakın bunu da bana bırak diye üstüme düşme Ona söz geçiremediğini biliyorum Ben konuşursam inkar etmez Yalnız bazen tek ayağın üstünde öyle yalanlar uyduruyor ki Ne cevap vereceğimi bilemiyorum Evet evet yalancının biri hem ben başka şeyler de biliyorum. Ne gibi? Üzülme kızmıyorum. Yalnız içime atıyorum içime. Bakalım böyle ata ata daha ne kadar dayanabileceğim. Ne zaman sıfıra tüketeceğim. Buna sebeple sen olacaksın. Sırf ağzımızın tadı kaçmasın diye onu şımartmana göz yumdum. Ama bu kadar da fazla. Bir gün aklı başına gelir diye bekliyorsan daha çok beklersin. İşi gücü para sızdırıp haylazlık etmek. Cebimden para çaldığında biliyor muydun? Hı? Ona çok az para veriyordun Aslında o kadarına bile değmez o Böyle konuşma yavrumuz o bizim Her sabah cebimdeki paranın hesabını yapmaktan usandım artık Geldi galiba sen dur sen dur ne olur dur. ben bakarım Sayın Yargıtay Başkanımız Bakışlarımızı sizin yüksek görevinize doğru kaldıracak olursak ee, ...ne kadar ağır... evet ...ne kadar ağır sorumluluklar taşıdığımızı görür... ...ve saygıyla tekrar eğeriz başımızı. Yaratığa... ...yatmaya çıktı da bir iyi geceler bile demedi bize. Of, yarın nasıl okuyacağım bu Nutku? Sana iyi geceler diledi babası. Özür diledi. Çok yorulmuş. Tabancadan bahsettin mi? Yarın alın. olsun da hele yarın olsun da Biliyorum niçin iyi çalışamadım gece Şeytan diyor çık yukarı Bir temiz dört yarın Hayır Valerio hayır Yarın olsun yarın ben sorarım ona Babanı ne istiyorsun? Niye böyle konuşuyorsun benimle? Nasıl konuşacakmışım? Saygısızlık ediyorsun. Bir saattir uyur gibi yaparak babanın dalmasını bekledim. Nedir bu halin? <gülüyor> Yaklaşma. Yavaş konuş. Ona sadece senin yorgun döndüğünü söyledim. Oysa yüzün gözün yara bere içinde. Pantolonun da yırtılmış. Bir şey söylemek yok ona anlaştık mı? Peki yarın sabah görmeyecek mi? Dur dur bacağın da kanıyor. Önemsiz. Tentir nerede ver çabuk. Böyle emreler gibi konuşma benle. Sinirlerim bozuk hadi git yat sen. Olmaz. Tendirliyordu, oksijen aşağıda. Pansuman yaparım sana. Lucia! Lucia neredesin? Baban uyandı. Hadi çabuk in, in, in, in! Lucia! Buradayım. Uykum kaçtı da. E, seni uyandırmayayım dedim. Burada oturuyordum. Kiminle konuşuyordun? E, hiç kimseyle. Yoksa çıkıp Marizyoyla mi görüştün? Evet, ana baktım yatmış mı diye. Yatmış mı bari? Evet, abi. yatmış. Dinle Lucia. Bu böyle gitmez. Otel gibi elini kolluğun sallaya sallaya istediği saatte girip çıkacaksa defolup gitsin daha iyi. Evin efendisi o mu ben mi belli değil. Ona bir çift lakıdı etmeden uyuyamayacağım. Hayır Valerio rica ederim. Bırak. Rica ederim sana Valerio şey. hayır hayır. Güzel. Bacaksızın yüzünden neredeyse birbirimize girişiz. Ne rahat kaldı ne de huzur. Mutlaka bir zılgıt çekmeli ona. Eğer sık sık sana yaptığı gibi bana da ters bir cevap verirse kırarım ağzını burnunu. Evin dışında uğraştığım bir sürü hergele yetmiyormuş gibi... ...bir de bununla mı uğraşacağız yani? İkimizin de huzura ihtiyacı var Lucia. İyi bir ders onu yola getirir sanıyorum. Bırak Lucia, bırak geçeyim. Valerio haksızsın, haksızsın. Göreceksin dersleri de davranışları da nasıl değişecek? Haksızsın Valerio. Bir çocuk nasıl azarlanır onu bile bilmiyor. Evet ben de zayıfım ama o da ölçüsüz. Ne saçma. Sözde iyi bir avukat olacak. O konuşmayı bile bilmiyor. İnsanların ruhuna indiği halde küçücük bir çocuğu idare edemiyor. Niye gönderdin beni bu boşu boşuna yukarı? Ha? Odasında olmadığını pekala biliyordum. Nerede? E, aşağıda mutfakta. Ne yapıyor? E, dur dur gitme. Niçin? Ne oluyor Lucia? Niye cevap vermiyorsun? Hı? Lucia. E, sana yalan söyledim. <gülüyor> Hem de incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için. Ona fena bir ceza vermenden korktum. Oysa bunu hak etmişti. Bugünkü gençler hiç bize benzemiyorlar Bir şey mi oldu? Valerdilere telefon etmiştim ya Evet Morizio oraya gitmemiş Bir arkadaşıyla motosiklete binip şehrin dışına çıkmış Hı. Niçin? Bilmiyorum başka bir eğlenceye gitmişler Simokinle motosiklete mi binmiş? Paltosu vardı üstünde Sonra bilmiyorum nasıl olmuşsa olmuş Kendisi de bilmiyor zaten düşmüşler Ayrıntılarını soracaktım vakit bulamadım Morizio bacağından yüzünden ellerinden yaralanmış biraz işte Hepsi bu kadar bu kadar da yeter zaten. Aşağıda mı demiştin? Evet, berelerini temizliyor. Şimdiye kadar neden temizlememiş? Temizlemiş ama ten bulamamış. Yarın konuş onunla istersen ha? Hayır, söyle gelsin yukarı. Yarın daha salim kafayla ile konuşuruz. Çağır dedim. Peki. Odasına çıkıyordu zaten. Marizio, baban seninle konuşmak istiyor yavrum. Duydum, yarın konuşuruz. Marizio, baca mı? hadi yerim ateş içinde. Bir suç işlemişsen cezasını fazlasıyla çektim zaten Gel içeri dedim sana Suç da denmez ya bunu Motosikletten düşmek herkesin başına gelebilir Baban ne diyorsa onu yap Hem Valerjilere gitmemişsen Başka bir yeri tercih etmişsen bu beni ilgilendirir Sokağa çıkınca her gideceğim Yaklaş diyorum sana Bizi yalnız bırak Lucio Bak Valerio Lut efendim. Peki Şimdi beni iyi dinle Marizio. Adını söylerken... ...sana bu adı koyduğumuz gün geldi aklıma. Doğumunun bize verdiği sevinç... ...senin geleceğin üzerine kurduğumuz hayaller. Bizim tek gururumuz... ...tek servetimizdin sen. Ama her şey yıkıldı gitti. Durumunun bize ne hayal kırıklıklarına uğrattığını... ...anlayabiliyor musun acaba? Hı? Bir işe yaramayan... ...duygusuz, iradesiz bir insansın sen tek bir isim var hayatta o da hiçbir şey yapmamak bununla da övünüyorsun tabi zeki olmasan zekisin ama neye yarar bu zeka beni iyi dinle morisio her şey değişmeli tamamen değişmeli artık görüyorsun bunu söylemek için sabaha beklemedim çünkü daha fazla geç kalmak istemiyorum bak bu saatte herkes uykuda dinlenmekte biz senelerle uğraşıyoruz artık burama geldi yetti artık morisio sana son bir kart, son bir şans veriyorum Kumarda son şansın ne olduğunu iyi bilirsin Sık sık oynadığına göre Doğru değil, kumar oynamam ben Cevap verme Son kartını oynayacaksın Bunu da annene, bunca yıldır ıstırap çektirdiğin annene borçlusun Bu şansı da iyi kullanmazsan Bu evde yerin kalmaz artık Bilmem ne demek istediğimi anlayabildin mi? Evet Çünkü kendi başına bırakılsa tepe taklak olacak tiplerdensin Benimse bu tiplere karşı hoşgörüm yoktur Ama hiç yoktur Kan ve savaş, acı ve yoksulluk dolu mutsuz bir dünyada yaşıyoruz. Mazeretini de kabul edemem. Anlayamıyorum zaten bunları. Hayata kötü başlatın. Söylenecek başkaca hiçbir sözüm yok. Yaralarına gelince yarın sabah bir doktor çağıracağım. mu? Yo yo doktorluk bir şey yok. Bir, i̇ki sıyrık sadece. Olsun itiraz istemem. Doktor gereksiz. Motosikleti süren arkadaşım evinden izinsiz çıkmıştı da. Şimdi doktor tutar da kazanın nasıl olduğunu öğrenmek isterse. Niye istesin? Düşmüşsün seni tedavi edecek Belli olmaz Hem doktor ne diye arkadaşınla uğraşsın senin rica, mı o. Rica ederim babacım Rica ederim doktor çağırmayın bana Arkadaşımın başına bir iş gelsin istemem Anlayamazsınız Ben de anlayamıyorum zaten Ayrılırken çok rica etti bana Ne demek bu Kim bu arkadaşın Tanımazsınız Sen yaşta mı Evet O da yaralandı mı Biraz Peki adı ne bu arkadaşının Tanımadıktan sonra adı neye yarar Olsun söyleme Kafam o kadar karışık ki unuttum bile. Ya çok garip. Herhalde bu çocuğun bir evi bir telefonu falan vardı değil mi? Telefonu var mı bilmiyorum. Zaten birbirimize sokaklar rastlıyorduk. O kadar içli dışlı değiliz. Saklıyorsun sen. Öyle görünüyor ama saklanıyor. Peki. peki. Doktor çağırmıyoruz. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Yalnız ikide bir oraya buraya sakladığın o tabancayı bana ver. Hem de şimdi derhal. Tabanca bende değil, arkadaşım da. Dün akşam vermiştim kendisine. Ya, iyi etmişsin, güzel. Bir dakika. O tabancayı niye vermişti sana? Bir gün göstermişti, bana hoşuma gitmişti. Sık sık görüşüyordunuz öyleyse. Gündüzlerim? Bazen gündüzleri, bazen de geceleri. Demek hoşuna gitti tabanca. Evet. Şöyle bir alıp deneyeyim dedim. Kime karşı? Kimse. Öyle rastgele bir hedefe atacaktım Atmadım ama Garip bir merak Çocukluk işte iyi geceler baba Şimdi anlaştık diye mi? Evet İyi geceler Kapıyı kapatma ha, Bacağından yaralandığına göre Simokinin de yırtılmıştır tabii. Evet ama çok az Şansım varmış Pahalı bir elbiseydi Bacak kendi kendine iyileşir ama Valerde'lere telefon edip özür dilemişsindir herhalde. Seni bekliyorlardı. Yarın sabah ederim. Unutma sakın. Ha. O arkadaşını onlar da tanıyor mu? Hayır. Nasıl oluyor öyleyse? Demek valerlere giderken rastladın o arkadaşına. Niçin durmadan soru soruyorsun bana? Cevap vermen için. Bana inanmıyor gibisin. Yolda karşılaştınız demek. Evet. Kendisiyle gelmemi teklif etti. E, motosikletle gezmeyi seviyorum. Belki biraz da ben kullanırım diye düşündün Evet Tabi fırsatı kaçırmadın Yalnız gene de tuhaf bir şey var Valerdilere gidiyordun Ötekiyle karşılaşacağını da bilmiyordun Ama nedense ona geri vereceğin tabancayı cebine koymuştun Hı? Susmak cevap değildir Tabancayı her vakit alıyordum üstüme İlk rastı işte veririm diye Yalan Evde bırakıyordum Annen kaç kere görmüş Yalnız dün akşam yokmuş tabanca yerinde ben senin yerinde olsam yatmaya gitmezdim Çünkü hikaye gittikçe ilginç oluyor Uf, Yorgunum uykum var Yarın ne istersen sor Hayır Şimdi konuşacağız Uyuyabileceğimizi mi sanıyorsun hı? Huzur içinde uyuyabilmemiz için Şimdi konuşup her şeyi aydınlatmalıyız Gel hemen kaçmaya çalışma de bir öyle İşte annem de geldi Bak Lucia Onunla aramızda bir anlaşma imzaladık Şimdi bunun gereklerini yerine getiriyoruz Biraz biraz kaçamak yapıyor ama Anlaşma henüz bozulmadı Evet Mauricio İnsan beklendiği bir yere gitmekten son dakika becayabilir da cayabilir Fakat haber vermezse çok ayıptır bu Geri verilecek bir tabanca da Ara sıra evde unutulur Ara sıra da cebe konur diyelim Fakat içi rahat olmayan bir babaya Arkadaşının adını vermemek vale. Valerio Dur Lucia Kimin nesi bu çocuk Ailesini tanımıyorum No, niye tutuyorsun? Adını söyle öyleyse İyi bilmiyorum dedim Nereye gittiniz dansa Gidemedik devrildik demiştim ya Peki nereye gidiyordunuz Bilmiyorum Şehrin dışında bir villaymış Doktor çağırmamı neden istemiyorsun Bu gece ne yaptın sen Hı? Yanınızda kadınlar da vardı değil mi Evet kadınlar da vardı Hemen yapışıverdim bu lafa bakıyorum Kadınlar falan yoktu İkiniz yalnızdınız Cevap vermezsen atarım tokadı. Sana şimdiye kadar hiç elimi kaldırmadım. Ama mecbur edeceksin beni. Ne yaptınız? Hı? Serserlik mi? Haydutluk mu? Seyrettiğiniz o uydurma haydut filmlerine mi ösentiniz? Anlat. Hadi anlat. Öyleyse motosiklet onun değildi. Hıh. Çaldınız bir yer. Onun yemin ederim onundu. Tabancayı birini korkutmak için mi almıştınız? Hı? Barizio Barizio kendine gel Barizio konuş oğlum Sana yardım etmek için davranıyoruz hadi Bize daha fazla eziyet etme Hadi Anne <gülüyor> Ne yapmışsın anlat Bak annecinin yanında Seni desteksiz bırakmayacağım Anneler yolunu şaşıran evlatlarını korumak için Yaratılmışlardır Hadi bütün dünya sana karşı çıksa Ben yine de yanında olacağım Babana da söyle, babam da öyle, hadi. Çünkü o da seni çok sevmiyor. Ağlama, ağlama, erkek ol biraz, hadi. Sana yardım etmemizi istiyorsan konuş. Duymuyor beni, yok, konuş. Hadi Valori, sen de söyle. Yardım edeceksin ona, değil mi ha? Benim artık söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir şey bilmek de istemiyorum, hiçbir şey. Her şey mahvolmuş, belli. Kurtulacak bir şey kalmamış. Hadi. <gülüyor> Sanki daha önce de hiç var olmamış gibi, isyan da, öfke de, şeref, iş, ev, aile, hiçbir şey. Kafam uçtu. Avucumda tuttuğum kanunlar şimdi bana karşı çıkıyor. Hep bu alçaan yüzünden. Ne olur bir şey söylemeyiz ya. Korkuya karşı savaşmak gerekse de yok olmaktan başka bir şey gelmez elimde. Böyle konuşma. Nasıl konuşayım öyleyse? Beni kurtarmanızdan başka ne isteyebilirim, ne söyleyebilirim? Daha ne yaptığını bilmiyoruz ki kurtaralım seni. Yolculuğa çıkmak istiyordum. Bulduğun o işaretli harita buymuş demek ki uçha. Uzaklara gitmek istiyorduk. Ama ama çok para gerekliydi. Serüen heres, öyle mi? Çünkü burada rahat batıyor sana. Peki sonra? Günlerce düşündük taşındık. Evet. evet. Demek ki günlerce bunu düşündünüz. İkimiz de kafamıza bunu takmıştık. Sonra? Para bulduk. Bu parayı nerede bulabilirdik? Sonunda bir çare bulduk. Bir veznedarın bazı geceler ıssız bir yoldan otomobiliyle geçtiğini öğrendik. Yanında çok para vardı. Ve hep yalnızdı. Eee? o yola gidip bekledik. Motosikleti yolun ortasına devirdik. Ben de yaralanmış gibi yere serildim. Tüp <Gülüyor> et düz bu. Arkadaşım, arkadaşım sözde bana yardım etmek ister gibi üstüme eğilmişti. Bu durumda biraz bekledik. Az sonra da otomobil göründü. Farlarıyla bizi aydınlatıyordu. Durumumuzu görünce adam fren yapıp arabasını durdurdu. Aşağı atlayıp bize yardıma koştu. Yanımıza gelir gelmez üstüne saldırdık. Korkunç bir boğuşma başladı. Adam güçlü kuvvetli biriydi. Hem boğuşuyor hem de olanca sesiyle haykırıyordu. Evet, devam et! Ben... ben tetiğe basamadım. Ama öteki... ...arkadaşım ateş etti. Adam iki büklüm oldu. Yere serildi, hiç kımıldamıyordu. Onu öldürdünüz mü? ya. Parayı almak için arabaya koştuk. Bir çanta dolusu paraydı. Fakat başka bir arabanın yaklaştığını gördük. Orada durursak yakalanacaktık. Bir an ne yapacağımızı şaşırdık. Sonra motosiklete atlayıp son süratle kaçtık. Az ileride yolu değiştirdik. Epeyce uzaklaştıktan sonra bir viraja alırken devrildik. Yaramın acısını bile duymadım. Etrafta kimsecikler yoktu. Tekrar motosiklete binip şehre döndük. Beni buraya kadar getirdi. Sonra o da evine döndü. Şimdi bilmiyorum ne yapacak. Biraz su verir misiniz? Su. Peki yavrum. Doğru bir küçük beye hizmet etmeye kalkışma! Bırak gebersin susuzluktan! Az bile bu ana! Oğlum haydutun biri! Anlıyor musun haydutun biri? Su! Su istemişti benden! de Demek arkadaşın ne yapacak bilmiyorsun. Peki sen? Ha? Sen ne yapacaksın? Bana gelince ne yapacağımı çok iyi biliyorum. ...gırtlağına sarılıp bağacağım seni! Ya da kafanı kıracağım bir şeyle! Ben ateş etmedim! Ben ateş etmedim! Söyledim sana! Böyle demekle suçsuz mu sanıyorsun kendini? cani? Seni dünyaya getirdiğimiz için bizde bu suçu ortağız şimdi! Bu gibi davalarda suçlunun gözünü yaşına bakmamışımdır ben! Kılım bile kıpırdamamıştır! Ama şimdi alın yazımızı alay ediyor bizimle! Hadi! Hadi defol şimdi! Senin gerilerin savunmasını hiçbir zaman almamışımdır üstüme, defol! Valerio! Bırak o suyu Lucia! Oğlunun savunması için de hiçbir avukata vekalet ver ah, Lucia. Valerio! Bırak, bırak defolup gisin Lucia. Onun için yapılacak tek şerefli iş, kafasına bir kurşun sıkmaktır. İşte! Al tabancamı Morizyom! Yaptığını ancak böyle ödeyebilirsin. Bırak o tabancayı Valerio! Oğlumla ben şimdi gidiyoruz, nereye olursa olsun, ilk trenle gidiyoruz buradan! Bir yere giremezsiniz! Kurtulursun bizden! Gerçeği haykırırım! Yapamazsın, yapmamalısın bunu! Bak, bak şimdi beni dinle Valerio, dur! Önce sen Morizu, sen odana çık, hadi! Kımıldama Morizu yok, yoksa ateş ederim! Valerio, öldüreceksen beni vur önce! Kendini düşünüyorsun, onu düşünüyorsun ama beni hiç düşünmüyorsun! İşte, aranızdayım! Vur hadi, vur! Pekala! Abancay Üşüdüm Buz gibiyim Ateş etseydin neyi kurtarmış olacaktın Şerefimi Zavallı Her şeyi kurtarırsan şerefinde kurtulur Onları kimse görmediyse Adam da öldüyse Anlıyor musun Onu kurtarmakla kendin de kurtulmuş olursun Üçümüzün de mutluluğu söz konusu Biliyorum bencillik diyeceksin Ama başka çaremiz var mı Merak etme, o duyacağı pişmanlıkla cezasını çekecektir. Böylelikle biz de onu kaybetmemiş olacağız. Öteki ne olacak peki? Nasıl? Yalnız değilmiş, öbürü var. İkisinden biri yakalanırsa ötekini şıp diye ele geçirirler. Maurizio, çabuk arkadaşının adresini ver bana, oraya gideceğim. Bu saatte mi? Hayır olamaz. kaç tabancanız vardı? İki değil mi? Evet. Nerede tabancalar? Düştüğümüz yerde toprağa gömdük. Ararlarsa bulabilirler mi? Hayır. Tabancaları yeni mi almıştınız? Hayır, epey oldu. Sizi kimsenin görmediğine emin misin? Eminim. O yere gelmeden önce bir yerde durdunuz mu? Hayır, durmadık. Ah, oh, kendimden. Ben de, ben de. Ama önemi yok bunun şimdi. Nerede vakit geçirdiniz öyleyse? Onun evinde. Yan motosiklet. O da onun evinde. Parayı almadınız mı? Hayır. Adamın para taşıdığını nereden öğrendiniz? Bir rastlantı. Sinemada yanımızda oturan kimseler konuşuyorlardı. Onlardan duyduk. Otomobili görünce onun arabası olduğunu nereden anladınız? Bilmiyorum. Öyle tahmin etmiştik. Arkadaşının başka sabıkası var mı? Doğru cevap vermezsen hepimizi yakarsın. Sabıkası yok. İyi biliyorum. Nerede oturuyor? Ne yapacaksınız? Nerede oturuyor dedim. Cevap versene Morizio. Telefonu var mı? Evet. Kiminle oturuyor? Bir pansiyonda tek başına oturuyor. Pansiyoncu yok mu? Yok bir haftalığına memleketine gitti. Ver numarasını. Aa, hayır hayır. Kendin aç telefonu. Açar Peki ne diyeceğim ona Bana her şeyi anlattığını kendisiyle görüşmek istediğimi Ne resalet Sabahleyin ilk işim bir gazete almak olsun Ortalık ağırdı bile ben bakarım şimdi Hizmetçiye bir şey belli etme sakın Olur. Alo Alo benim moru iziyor Sen misin Mario Cevap ver Mario Alo. Mario sen misin Evet Babam her şeyi biliyor Seninle konuşmak istiyor Alo, Alo cevap ver Ver bana onu Alo, ben Avukat Rosello, Morizio'nun babası. Beni duyuyor musunuz? Ne istiyorsunuz benden? Şimdi açıklayamam. Birkaç saat sonra evinize geleceğim. Kapıyı açmamazlık etmeyi sakın. İşaret olarak zili üç kere çalacağım, tamam mı? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bu saatte uyandırılır mı insan? Sizi uyandırmış değilim. Saklamayın, zaten uyumuyordunuz ki. Evinize geleceğim. Ne dersem onu yapmalısınız. Kimseyle görüşmeyin, sokağa çıkmayın, anladınız mı? Neden cevap vermiyorsunuz? Yoksa oğlumla birlikte siz de ihbar etmemi mi istiyorsunuz? Peki, anladım. O halde dediğim gibi. Geldin mi? Hazır mısın? Evet. Alo? Alo? Alo? Cevap veren yok. Alo? Ufacık şeylerden ürküyorum. Bacaklarım kesili veriyor. Valerio da hala dönmedi. Niye gravat takmıyorsun? Hadi durma öyle. Kıpırda biraz. Şapkanı da iyi geçir başına. Anındaki yara belli olmasın. Alo? Alo, Lucia? Hah, sen misin Valerio? Çok şükür, demin de çaldı telefon fakat kimse... Şşş, e, zaman... öyle paniğe kapılma hemen. Çocuğun evinden geliyorum. Yok yok, sakinim sakinim, ne oldu? Meraktan çatladım çünkü. Şimdi geliyorum. Konuştun mu onunla? Anlatırım. Gazeteye baktım, adam ölmemiş. Oh, çok şükür. Yarası ağır değil ya. Hayır. Bir dakika, konuşmuş mu? Tanımış mı çocukları? Evde anlatırım. Doğru, çabuk gel. Anlamadım, çok yavaş konuşuyorsun sen! Tabancamı oraya bırakmıştım, gördün mü diyorum? Yok, ben görmedim, yok burada! Yere atmıştım! Valerio, çocukla konuştun mu? Valerio! Kapattı! Neyse, ölmemiş çok şükür, Maurizio. Ah. Marizio? Marizio neredesin? Babanın tabancasını gördün mü, şuraya atmıştı. Görmedim! Allah Allah, nerede olabilir? Burada da yok! Morizio, bir dakika! Buraya bak! Nerede bu silah? Sen aldın değil mi? Ha? Ne yapacaktın? Bize de mi ateş edecektin yoksa? Ya Yakamı bırak, yırtacaksın! Söylemezsen bırakmam, ağzım çıktığı kadar bağırdım şimdi! Sinirlerim dayanmıyor artık! Nerede bakalım bu silah, söyle! Bilmiyorum dedik değil mi? Deli olmak işten değil, ya da ölüp gitmek! İş değilse bu kadarcık çekmez insan, kurtulur gider! Doğur, büyüt, yetiştir, bu yaşa getir, sonra bela kesilsin başına! Yıllarca koru onu, sabun üstüne titre Hiçbir şeyden şüphelenmeden bağrına bas Sonra bir de bak ki zehirli tırnaklarını etine geçirmiş Canını alıyor senin Kim bilir nerelere gitmek için istiyordun bu kadar parayı Neyin eksikti burada Haydutlar gibi yol keserek para bulmayı tasarladın Çek cezanı da gör şimdi sen bile çekeceksin Ama bizim suçumuz ne peki Niye bize de çektiriyorsun Söyle Tabanca sende değil mi Bende bir süredir ölmeyi düşünüyordum, yalnız ölmeyi. Ama korkuyorum. Beni anlayabilecek misin bilmiyorum. Başıma gelenleri ölçüp biçemiyorum. Sanki bir başkasının hayatını yaşar gibiyim. İşte böyle. Konuştuğum vakit kendi söylediklerimi kendim de anlamıyorum. Size adeta tanımadan bakıyorum. Her şeye, herkese yabancılaştım. Bir boşlukta gibiyim. Yalnız yaşadığımı biliyorum o kadar. Biliyor musun? Adam sadece yaralanmış. Hatta ağır bile değilmiş. Kim söyledi bunu? Baban. şimdi bir ümit sizi tanımamış olmasında. Tanıyamaz. Sizi ele verecek bir şey görmüş olamaz mı? Katiyen. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü o kargaşalıkta ben de hatırlayamıyorum adamın tipini. Ver o tabancayı bana. Hayır, biz ne yaparsak yapalım öteki bizi ele verir. Veremez. Elinde olmadan yaparsa? Yapmaz. Baban Sen... görüşmüş onunla. Akıl vermiştir ona. Söz dinler mi bakalım yalnız oturuyor Yalnızlık her şeyi yaptırır insana. Ne demek istiyorsun Bilmiyorum desteksiz kalınca bocalı Baban gitti görüştü dedim sana Yalnız kalınca fikrini değiştirir Ne yapmak istiyorsun öyleyse ben gideceğim onun yan... Hayır mı Zayıf yaratılışlıdır Yalnız kalırsa bir aptallık eder Gidemezsin ediyorum sana Yardım etmezsek sen de kurtulamazsın Bırak o paltoyu şapkayı Tabancayı da ver bana Suç ortağını ortadan kaldırmak gibi aptalca şeyler de düşünme bir defa sendir mi insan artık yuvarlanıp gitmesi işten bile değildir. Peki al. Şöyle. Yöreme indirecektin az kalsın. Adamın hafif yaralandığını nereden öğrenmiş baba? Gazetelerden. Başka bir şey de yazıyor muyum? Bilmiyorum. Bu işin içinden sıyrılabilirsem tamamen değişeceğim. Artık şikayet ediciniz hiçbir şeyim kalmayacak. İnanamayacaksınız belki. Ama yemin ederim... ...bu pis olay da silinip gidecek... ...alnımdaki yara gibi kaybolacak. Söylesene anneciğim... ...söyle unutulacak değil mi? Bu yükü ömür boyu sırtımda taşımayacağım değil mi? Bu kabustan uyanınca her şey apaydınlık... ...her şey sakin olacak değil mi? Konuşmayayım diyorum ama yapamıyorum. Kaçmak kolay gelmişti bize. Sınırı aşmak kolaydı. Kaybolmak, yeni bir hayata başlamak... ...oralarda bambaşka bir insan olmak binsizlik işte. Burada okul hayatı bir işkenceydi bize. Öğretmenler düşman, ailemiz isteklerimize, özgürlüğümüze karşı bir engeldi. Sanki kaçınca dünyalar bizim olacaktı. Artık ne ödev, ne sorumluluk. Babam geldi galiba. İşte tabancayı bırakıp içeri gidiyorum. hatırladım. Ne yapıyorsun? Neden cevap vermiyorsun bana? Kime telefon ediyorsun? Cevap versene Valerio! Cevap vermiyor. Çocuğu gördün mü? Konuştun mu onunla? Hayır. Niye, ne oldu? Konuşamadım işte. Sokağa çıkınca herkes bana bakıyor, beni tanıyor, hayret ediyor gibi geldi. Çocuğun kapısını çaldım. Kimse açmadı. Tekrar tekrar. Bilmiyorum kaç defa çalmışım. Kendimi suçlu hissediyor. Bununla birlikte açarlar diye bekliyordum. Sonunda bir kadın çıktı. Çocuğu köşedeki kahvede bulabileceğimi söyledi. Gittim. Bir masaya oturarak bir şeyler ısmarladım. Salonda tezgaha dayanmış bir çocuk vardı. Beni görünce şüphelendiğini sezdim. Sütünün ısıtılmasını bekliyordu. Gazete okur gibi yaparak onu inceledim. O da belli etmeden beni inceliyordu tabi Az sonra yanıma yaklaşarak gazeteyi istedi Verdim Hiçbir haberin üzerinde durmadan şöyle bir göz gezdirip Geri verdi Kim olduğumu anlamış benimle konuşmak ister gibiydi Teşekkür etti Ama daha fazlasına cesareti yoktu Ben de konuşamadım Sonra uzaklaştı sütünü içmeye gitti Şu gazeteyi ben de görmek istiyordum Bırak da lafımı bitireyim O da yüzünden yaralanmıştı Garson ne oldu yüzüne diye sordu. Cevabı basit ama mantıklıydı. Bu motosikletle durmadan düşüyorum. Satmaya karar verdim dedi. Sonra güldü. Ama isteksiz bir gülüştü bu. Gene de güldü işte. Ta kendisiydi. Hesap ödemeden çıktığında garson bir deftere bir şeyler yazıyordu. Arkasından bana anlattı. Öğrenciymiş. Borca yer içermiş. Bir oda kiralamış ama kirayı ödeyemediği için çıkaracaklarmış. Ailesi taşradaymış, iyi insanlarmış falan filan Adını öğreneyim dedim Sonra şüphelenerler diye vazgeçtim Kahveden çıkınca da tekrar evine gitmek gelmedi içimden Zaten yazı de gidemeyeceğim bugün Gazete nerede? Söylesem inanmazsın kahvede unuttum Hah. Haberi ben de okumak isterdim Anne! Bir dakika aşağı inebilir miyim? Hayır! Bir ara kıpırdayamazsın sen Sesini de kes! Ne sesini duymak isterim, ne de seni görmek. Hani arkadaşımla görüşecektin baba? Konuştuklarınızı duydum. Onunla görüşmemişsin, ona öğüt vermemişsin. Bana sus dedim! Sus Morizio! Ya bir ihtiyatsızlık yaparsa? Ya kahveye dönüp olanı biteni anlatırsa? Morizio dedim sana! Beklemeye gücün kalmadı artık! Huzursuzluk içimi kemiriyor. Daha fazla devam edersen kafanı patlatırım seninle. Rica ederim Baloya, rica ederim. Haydutlar, katiller! Evine giden suçsuz bir adamın yolunu kesiyorsunuz, adam biraz direnince de üstüne çullanıyorsunuz! Gücünüz yetmeyince de siyah sarılıyorsunuz! Alçaklar! Oh, Susamam diyorsun bir de ha! Ne söyleyeceksin? Hırsızsınız, haydutsunuz işte! Bunlara ekleyecek başka bir şeyin olabilir mi ha? Bekleyemezmiş, dayanamazmış! Defol, defol öyleyse. Git, geceleri dağ başında yol kes, adam vur! bir an önce daracını boyla. O zaman içini kemiren huzursuzluktan da kurtulursun. Arkadaşına konuşamadım. Çünkü beni oraya götüren nedenler zaten solumu kesmişti. Boyna konuşup duruyoruz. Konuşmak bir şey kurtarmaz ki. Arkadaşına öğüt vermedim.